220, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, gördükleri işkence üzerine, Ammar bin Yasir ile ailesine müjde vermesi, evet, Ammar ve ailesine işkence edilirken, Hazreti Peygamber yanlarından geçti ve onlara, ey Yasir ailesi, müjdeler olsun, gideceğiniz yer cennettir, buyurdu.